Ne? Bugün hepsini bitireceğiz. Bugün bütün dersleri inşallah bitireceğiz. Sonra ikindi namazına kadar bütün dersler bitecek. Yani yarınki dersleri bugün ikindiye kadar bitireceğiz. Ne? İkindi namazına kadar. İkindi namazına kadar. hepsi bitiyor. Hepsi bitiyor. Öyle ayarladım ikindi de bitiyor. çok kardeş gitmesi gerekiyor. Randevuları var. Pazartesi, yani yetişemesi. Yani. Bugün bitiriyoruz. Bu akşam yüzmeden sonra bitiriyoruz. Yüzmeden sonra bir... Buraya geri gönderip bir akşam yatıyı cem edilip ondan sonra herkes yola gidebilir ya da direk havuzdan da gidebilir. Evet, evet. Anlatacağım, öğle namazda anlatacağım yani kısaca. Bizi... Ama... Tamam, tam differen... tam Can, yaptık size göre, uygun yaptık. Hocam, ben... Ya gelmiş olduğunuz mesafenin şeyleri... Bir şey soracağım. Demin şirk meselesine görüştü. Kim ee, Tamam tabii tamam, ona direkt sor. Yani Ondan görüştüyse o mesel ona sor. Çünkü o, o sana cevabını anlattır. O sana daha iyi cevap verir. Hayır. 10 dakika kitap olacaksın inşallah. Hayırksi? Sen de kitap Bunu diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle <hani>, Bunu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir yerde süper şey değil alınır, böyle sizin? Edebilir misiniz? Sattırıyorsa bizim Biramem Camii'ne satılması lazım. Bunu nereden bilir misin? Bunu işte Selçuklara söyleyeceğiz. böyle hoca ile konuşur. mikrofonu test edin. oldu herkes acilde. Güm mal, es wird aufgenommen. Eee ulûhiyyetteki değil mi? Evet. Tamam. Ümit başlıyoruz. Her kişi içeri çağırır. Sen neredesin? Sen yeni mi geliyorsun? Dersle hazır edebilir misin? <gülüyor> Soruyorum öyle çanta falan Görünce acaba dedim, yeni mi geliyorsun o, o, şöyle, o zaman çok kıymetli eşya var içinde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet başlıyoruz Arkadaşlar e, Sözlesene 5 sınıfı başlıyor arkadaşlar lütfen Dışarıda olan Sınıf başkanı göreve çağırıyorum seni Sınıf başkanı lütfen görevinizi yerine getirin. Akhir daha dedim. Sözlörüm öyle deme ya. Hemen <gülüyor> öyle değil. Daha, daha sabırlı olacaksın. Sabırlı olacaksın. Sabır. sabırlı olacaksın. Tamam. Evet başlıyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bu kimin cebi? Vallahi zaten benim cep telefonu kim mikrofon açtı. Aynısı bende de var da. Karıştırdım <gülüyor> bir dener. Estağfurullah. Bastı mı sepleye? Evz billahi mineş şeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's Muhammedin ve ali ve sahbi ecma'in. Amma ba'du. Değerli arkadaşlar, konumuz şirk. Şirk tarifi, sebepleri ve zararları. Şirkin tarifi, oluş, oluşum şekli ve e, sebepleri ve zararlarını konuşacağız. Evvela bu konuyu seçmemin sebepleri var. Birincisi İslam'ın, İslam dininin bu konuyu çok şiddetli bir şekilde işlediğini görüyoruz. Yani iman konusunu ve tevhid konusunu, şirk konusunu İslam dini çok e, net bir şekilde işlediğinden dolayı bu konuyu seçmiş bulunduk. İkincisi bugün maalesef günümüzdeki Müslümanlar farklı şirkilerin çeşitlerini tanımadan bunların içine düşmüşler. Yani bundan kendilerini korunacak davranışları bilmediklerinden dolayı günümüzde bugün bilinmeyen bir sürü şirk çeşitleri yayılmış. Ve insanlar tarafından bunun şirk olduğu bilinmiyor. Nazar boncukları gibi işte falan kabirlerde gidip oralarda adak bulunmak e, gibi bunların insanlar tarafından şirk olduğunu, böyle davranışların yapılmasının haram olduğu çoğu insanımız tarafından unutulmuş. Yine de e, e, bilmemiz gerekir ki bu konuyu yapmamızın sebebi hakkın üstün olduğunun yani şirkin batıl olduğunu ve tevhidin hak olduğunun o yüzden hakkın ortaya çıkması için O eski şirki e, her zaman e, önemiyetini ve tehlikesini insanlar anlatmamız gerekir. Ve e, bu aslında bir e, çalışma, bu seminerle ilgili değildi. Ben bunu bir 10 dizili, 10 parçalı bir ders programı olarak hazırlıyorum inşallah. Ve bu 10 diziden oluşacak. İlk dizi bu konu. O da nedir? E, şirkin tarifi, oluşum şekli, siz neden insanlar şirk koşuyor ve şirkin zararları biz bunu geçen hafta Hanover Camisi'nde Almanca bu camide cumartesi sohbetlerimizde başladık hatta çektiler kamerada şu anda internete bilmiyorum burada Oktay bilmesi lazım koydular galiba aynı lazım parası dişte de bu birinci bölümünü bakabilirsiniz ama burada ne kadar yetiştirebileceğim çünkü 50 dakika normalde biz 1 saat 50 dakika sürmüştü Bu saymış olduğum maddelerin sadece üçünü başarabildik. Son zararlarına yetişememiştik. Ama bu dersi de mümkün mertebe kesmeye başlayacağım. Ve tarife girmeden önce neden bu konu bizim için önemli? Yani seçme sebebini söyledikten sonra neden bu konu çok önemli? Birincisi çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde bizlere abes olarak yaratmadığını bildiriyor. Bizleri kulluk için Şu kapıyı örteceğim ya, bir acil bir, bir, bir ses geliyor. Ee, e, Allah Azze ve Celle bizleri abes olarak yaratmadığını ve bizlere bir mana için yarattığını, kulluk için yarattığını, bunun için peygamberler gönderdiğini, Kur'an'lı kitaplar indirdiğini e, ve tevhidin yaşanmasını bizlere bildirdi. Ve bunu Nahl Suresi'nde dediği gibi وَالَقَدْ بَاسْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَلْعِبُدُ اللّٰهِ وَيْشْتَنِ بُالْطَعُودِ ...gibi ayetlerde de hatırlatıyor. وَبَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ...denildiği gibi ayetlerde ezariyet 56'da geçtiği gibi. İkinci sebep, neden bu konuyu çok önemli? Çünkü çoğu bugün davetçiler. Yani bu da İslam'a çağıran insanların çoğu bu konuyu ihmal ediyor, konuşmuyorlar ve bu konunun hallolmuş olarak görüyorlar. Ya şirke ne gerek var görüyorsunuz. Bu zaten biz hepimiz Müslümanız. Biz hepimiz müvahhidiz. İşte hepimiz Allah'a kulluk ediyoruz diyerekten şirk meselesini örtmüşler, halletmiş olarak görüyorlar. O yüzden de bunu mecburuz konuşmaya önemiyetini bildirmek istiyoruz. Üçüncü sebep. Neden bu konu bizim için çok önemlidir Fatih? Üçüncüsü ise çoğu insan akidevi ilimli ve şirk meselesini teorik ilmi olarak kabul eder. Yani bu bir teori ilmidir ve bu teori ilmi felsefe ilmi altında üniversitelerde okutulur. Bugün çoğu İslam ülkelerinde Mısır gibi, Türkiye gibi diğer İslam alemindeki üniversitelerde akaid dersleri felsefe ilmiyle beraber okutulur. Yani bu bir düşüncedir. Böyle teori düşünce de var diyerekten bu işi sadece bir e, teorik bir ilim olduğunu pratikle günümüzdekiler hayatta alakası olmadığını iddia edenlere cevap olsun diye bu dersi yapıyoruz. Yani akidenin, tevhidin bir ameli inanç olduğunu ve şirkin de onun gibi tehlikeli olduğunu ve ondan uzak olunması gerektiğini, tevhidi ne kadar önemliyse şirki de o kadar bilmemiz gerekir ki ondan kendimizi sakınalım ve koruyalım diye. O yüzden bu filozof dersi değildir, anlatacaklarımız değildir şirkin zararları filozofçulukla veyahut da teori ilimle alakası değildir. Kişinin bizzat yaşantısında kendisini arındırması gereken davranışlar itikatlerden kendisini temizlemesi gerekir. Dördüncüsü ise e, neden bu e, konu bizim için önemli ve böyle detaylı 10 seri halinde şirki anlatmaya bir gerekçe duyduk. Çünkü e, çoğu cemaatler çoğu fırkalar Ehl-i Sünnet'in dışındaki fırkalar tevhidde bir kısmına önem vermişler, diğer kısımda şirke düşmüşler. Baktığımız zaman haricilere tağutî mesele de çok önem vermişler. tavutu mesele o kadar önem vermişler ki tevhidin diğer meselelerini, İslam'ın diğer meselelerini unutmuşlar. Yani artık hayatları sadece tavutla uğraşmak olmuş, başka bir mesele kalmamış. sanki dinde başka bir şey kalmamış gibi. Aynısı sufiler. Sufiler o kadar aşırı gitmiş ki tevhidin bir kısmını almışlar. Diğer tarafta tevhidin yüzlerce başka çeşidinde ne yapmışlar? Hataya düşmüşler ve bu hataya düşmeleri onları neye götürmüş? E, şirke götürmüş. Aynısı Şiiler de. Şiiler o kadar ibadete, o kadar ibadette şey yapıyorlar. E, aşırı gitmişler ki tevhidde ibadete önem vermişler. Diğer tarafta yüzlerce, hayır onu demeyeceğim, bak karıştırdınız. Şiiler Hazreti Ali meselesine o kadar aşırıya itikatta gitmişler ki sırf Hazreti Ali meselesi olur. Yani halife kim olacaktı? Peygamberin vefatından sonra halife Hazreti Ali olacaktı diye bu tartışmasını yapa yapa diğer tarafta ibadette, rububiyette, uluhiyette isim ve sıfatlarla şirke düşmüşler. Ve böylecele bütün fırkaları çarpabilirsiniz. Yani böyle görebilirsiniz ki her cemaat bugün Nurcular, Harun Yahyacılar Hepsini görüyorsunuz, tevhidin bir kısmına önem veriyorlar. Neye veriyor mesela Harun Yahya kısmına önem? Sırf Allah'ın varlığını ispat etmek. Bu da tevhid'ten doğru. Allah'ın varlığı ispat etmek için uğraşıyor. Ama bunu yaparken, diğer bir büyük hata yapıyor. Nedir? İhmal ediyor. Tevhidin diğer bölümlerini ihmal ettiğinden dolayı öbür bölümlerinde şirke düşüyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu konu çok önemlidir. Şirki bilmek her dalda Her şeşitte. O yüzden Abdurrahman Hoca'ya verdiğimiz konu neydi Uluhiyette, rububiyette ve isim ve sıfatlarda üç dalda sizlere öz olarak şeyi anlatması için, şirki orada bulunan şirkleri belirtmek için. Yine bu konunun önemiyeti değerli kardeşlerim. Çünkü deniyor ki bu konu çok ağır. Bu konuyu herkes anlamaz. Bunu sadece okumuş insanlara belli ilim seviyesi olanlara anlatılır diye söylediklerinden dolayı biz bu konunun daha önemli olduğunu anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Niye? Çünkü bu tevhid asıldır ve zor değildir, kolaydır. Peygamber Aleyhisselatu vesselam 13 sene tevhid anlatmıştır. Ve bu ilim, bu bilgiler zor bir bilgi değildir ki bunu ya rububiyet ne demek öyle ya bu nereden başladı deyip diğerler cahildir. Dini anlamamışlar. Önce namazdan başlanır. Önce ahlakı anlat. Önce komşuya iyiliği anlat diyenler yanlış yapıyorlar. Nice davetçi bugün Almanya'da var diyor ben tevhidi anlatmam. Önce diyor ahlakları düzelsin. Ya ahlakı düzelse ne eder? Adam Almanların ahlakına baktığımız zaman nicesi annesine saygılı var işte sözünde duruyor vesaire içini dürüst yapıyor. Ona ne faydası verecek? Mecbur tevhidi bilmesi lazım. Şirki anlatmamız lazım. İnsanları şirkten almak. Uyarmamız lazım. Çünkü Peygamber Aleyhisselam ilk onunla başlamıştır. 13 sene tevhidi anlatmıştır. Elçilerini bir yere gönderdiği zaman tevhide çağırmalarını, şirkten insanları Allah'ın dışına başkasına kulluk yapmayı haram etmiştir ve onları uyarmasını elçilere tembih etmiştir. Altıncı sebep, neden bu konu bizim için önemli? Çünkü aramızda layık kesim yani dini e, dini hayatımızdan çıkartmak isteyenler Allah'ın sözünü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu normal bir yolmuş gibi basit bir yolmuş gibi o yola uymamak mecburiyeti olmadığını anlattıklarından dolayı mecburuz tevhidi ve şirki anlatmaya niye çünkü onlar diyor ki Allah'ın sözünü de alabilirsin Allah'ın sözünü aldın ha başkasının sözünü aldı bunda bir günah yoktur fark yoktur ve o yüzden mecburuz böyle kesime tevhidin ne olduğunu, şirkin ne olduğunu açıklamamız lazım. Çünkü bu insanlar, insanlarımız üzerinde, Müslümanlar üzerinde çok büyük etkileri var. Medyası var, gücü var ve bu gücü her gün güçlendiriyorlar ve Allah'ın kelamıyla onları ne yapıyorlar? Böylece ne uzaklaştırmaya çalıştırıyorlar. Ondan sonra, değerli kardeşim, bu derste şirki anmamızın sebebi Detaylı bir şekilde anlatmamızın sebebi insanları hatırlatmak istiyoruz. Tevhidin faydalarını ve şirkin zararlarını hatırlatmak istiyoruz Müslümanlara. Tevhid üzere olursan faydaları nelerdir? Birincisi cennete girecek, günahları bağışlanacak, dertleri, sıkıntıları giderilecek, emanette, güvencede olacak, ebedi cehennemde kalmayacak, günahkar da olsa neticede cehennemden çıkaracak. Allah'ın rızasına kavuşacak ve bunun gibi bir sürü e, faydaları var. Bunları bilmek için insanlar bunları hatırlatmak e, gerekiriz. Ve bilmemiz gerekir ki değerli kardeşim e, bu tevhidin tarifi nedir? Bu girişler sonra neden bu konuyu seçtiğimizi ve önemiyetini anlattıktan sonra bu konunun bir yeni başlık tevhid, şirkin tarifi nedir? Şirkin tarifi nedir? Burada iki gündür anlatılıyor bazı hocalar tarafından. Şirkin tarifi kim not etti, kim biliyor? Kim söyleyecek şirkin tarifini? Buyur söyle ahi. Ben tarifini diyorum. Yani şirki tarif et. Açıkla. Definisyonu ekleyin. Evet. Başka? Bu lügat şey. Yani istilahi şeriattaki manası. Allah'tan başka bir hak... İbadete hak kalıyor. Başka? Allah'ın ishaplarının başkısından hak Hepsi şey, evet. İbadete Allah'a ortak edilir. Evet, yani şirkin kısacası e, lügattaki manasını önce, açıklamaya gelmeden önce, lügattaki bir sürü manası vardır. Şirk, şere, şereke kelimesi fiildir ve bu fiilin 6-7 tane manası vardır. Birincisi e, el iktirandır benzetmedir. İkincisi iştiraktır, ortak edilmedir, tesviyedir, eşit tutmaktır, karıştırmak demektir, inkar demektir. Yani putçuluğa da şirk denir. Bunlar hepsi nedir? Lugattaki manasıdır. İstilahta ise, İslami manada ise Tesviyetu gayrillah billah fîme huve min khasa isillah. Ne demek? Allah olmayan birisini, yani Allah'ın dışında başkasını Allah'la beraber eşit görmek. Neyi de eşit görüyorsun? Allah'a ait olan özelliklerde. Yani Allah Azze ve Celle'nin bir özelliğinden bir tanesini kime veriyorsun? Allah'ın dışında başkasına veren kişi Allah Azze ve Celle ne yapmış oluyor? Şirk koşmuş bulunuyor. Ondan sonra şirkin tarihi var. Şirk dünyaya önce mi vardı yoksa tevhid mi vardı? Hepimiz biliyoruz ki Adem Aleyhisselam dünyaya müvahid olarak geldi. Bazı fırkalar diyor ki hayır Adem Aleyhisselam müşrik olarak dünyaya geldi ve sonra tövbe etti. Niye? Çünkü şeytana itaat etti. Allah'ın emrine isyanda bulundu cennette. O yüzden Allah'a şirki cennette koştu diyerekten böyle fırkalar da var. Ama bu sahih değildir. Çünkü orada günah işledi. Ama şirk koşmadı. Ne yaptı? Allah'a itaatsizlik etti. Ama Allah'a ortak koşmadı. İtaatsizlik yani günah işlemekle şirkin arasını Galiba hepiniz açıklamama gerek yok. O yüzden böyle diyen görüşler de var. Ondan sonra bilmemiz gerekir ki Allah Azze ve Celle insanı yaratırken Adem Aleyhisselam'dan başlayarak ta kıyameti kadar yaratacağı bütün insanlara içine vermiş olduğu özellikler nedir? Her insan Allah Azze ve Celle kulluğunu yapması gerektiğini hisseden bir fıtrat vermiştir. Fıtratı vardır. Yani her insan biliyor ki onun bir yaratıcısı olduğuna. Bunu hissedebiliyor. Yani nerede olursa olsun ateist dahi olsa bir sıkıntıya düşse mutlaka Allah'a yönelecek. Ya Rab diyecek. Mecbur diyecek. Bir gemide olsun, uçakta olsun fırtına geldiği zaman gemi batmadan önce mutlaka Ya Rab diyecek bu kişi. Bunu Allah'a yazıyor çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle Diyor ki Bütün e, insanları ben diyor Fıtrat üzere yarattım Ve bu yaratmamda hiçbir Değişiklik yok Ve bu da Gerçek dost doğru güçlü dindir Buyuruyor Yani insanlar ne kadar değişse bile Fıtratı değişmeyecek Ne kadar zaman da geçti Adem Aleyhisselam'dan sonra Yine insanlar içinde o his olacak ve o hissi kimse çıkartamayacak. Fıtratını kendi eliyle bozabilecek ama o fıtratı zor durumda gene ortaya çıkıverecek. Her zaman mevcut olacak. İsterse adam hiç Allah'ı duymamış olsun birisine yönelecek. Yani onu yaratana, sahibine mutlaka yöneleceğine diye e, bildiriyor. İkincisi e, ilk şirk Adem Aleyhisselam'dan sonra başladı. Adem Aleyhisselam'da başlamadı. Bunu diyenlere şiddetle red vermiş ehli sünnet alimleri. Ve üçüncüsü, bilmemiz lazım ki şirk Arapların içine girdi. Ne zaman girdi? Ta Peygamber aleyhissalatü vesselamdan önce Amr ibn-i Luhay el-Huzay ismindeki Mekke yönetimini eline alan kişi Peygamber İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail Kabe inşa ettikten sonra yıllar geçti vefat ettikten sonra yıllar geçti sonra oranın başkanı tüccarı olan önde geleni olan Amr İbn-i ismindeki adam ne yaptı Şam'a gitti ve Şam'dan putlar getirdi ve dedi ki bu putları artık tapacaksınız Kabe'nin önüne koydu, Hubeli koydu Lat'ı koydu, Uzay koydular ve böylece ne yıllar içinde ta Peygamber Aleyhisselam zamanına kadar 360'a yakın put ulaştı sonra dördüncüsü ise Müslümanlar içinde şirk var mı? Bugün ümmeti Muhammed'in içinde şirk var mı? Evet, ümmeti Muhammed'in içinde maalesef bugün şirk var ve bu şirkin e, çıkış sebebi fırkaların çıkmasıyla başlamıştır. İlk fırka İslam tarihinde 40. yılda çıkmıştır. Yani Hazreti Ali'nin ölüm yılında ilk e, fırkalar çıkmıştır. Kimdir o ilk fırka? Harici fırkası. Havariş dediğimiz eee fırka çıkmıştır. Hemen şeyle beraber eee Havarişle beraber Şia fırkası çıkmıştır. Şia fırkasının arkasından 50 sene geçmeden Kaderiye fırkası çıkmıştır. Kaderiye fırkasının üzerinden Mürciye çıkmıştır Hicretin 99. yılında. Hemen ardından kalp buna hep şirk beraber getirmişler. Hepsi bir tane şirk beraber getirmişler. Dedik ya ümmeti Muhammed için şirk var mı? Haricilerde var şirk. Efendim Şial'da şirk var. E, ondan sonra Kaderiye'de şirk bulabiliyoruz. Mürciye'de şirk görebiliyoruz. Hemen e, Mürciye'den sonra Cehmiye çıkıyor. Cehmiye'de şirk görebiliyoruz. Cehmiye'nin ardından Mu'tezile çıkıyor. Ve bunlar tabii kendi içinde gene gruplara ayrılıyor. Artık o gruplara saymıyoruz. Biz baş grupları sayıyoruz. Şimdi bugün Nurcu. Nurcu kendi içinde yüz tane gruba ayrılmış. Artık biz ilk çıkış tarihini söylüyoruz. Anlatabiliyor mu O yüzden mutezile diyoruz. Ama mutezinin içinde bir sürü gruplar var. Mutezile çıkıyor. Muteliziden sonra felsefe kitapları tercüme ediliyor ve insanlar felsefe fırkalarına e, başlıyorlar çalışmaya ve felsefe fırkalar önüne eşari fırkası çıkıyor. Eşari ile beraber Maturidiler çıkıyor Maturilikten sonra sofilik çıkıyor Bunların hepsi yanında şirk getiriyor Ümmeti Muhammed'in şey, şirk var mı dedik Ve bu her fırka yanında Doğmasıyla beraber bir şirk yanında Getiriyor ve hatta daha fazla şirk yanında bulunuyor. Sofilik çıkıyor. Sofiliklerin çıkmasıyla beraber İsmailiye dediğimiz Şia'nın böyle bir Sofi grubu onlar çıkıyor ve Batiniye dediğimiz o gruplar böyle de çıkıyor. Yani bütün bu fırkaların çıktığı halde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize bir müjdesi var. Bu kadar fırka çıkmış. 72 küsür fırka olacaktır Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ancak yine de ümmeti Muhammed'in içinde şirk bulunsa bile muhakkak bir taife olacak. Ve bu peygamberin bize vaadi. Allah Azze ve Celle ona vaat etmiş ve peygamberimiz de bunu bize müjdelemiş. Buhari-Müslim hadisinde Lâ tezâle taifetun min ummeti şey mi Aleyhissalâtu vesselam buyuruyor ki tamam. Aleyhissalâtu vesselam Buhari ve Müslim de buyuruyor <gülüyor> tamam. ee, Buhari ve Müslim buyuruyor ki e, Muhakkak benim ümmetimden bir taife olacak. Muhakkak bir taife olacak. Min ummeti zahirine alel hak. Ve bunlar hak üzere olacak. Ne yapacaklar bunlar? La yedurruhum. Bunlara kimse zarar veremeyecek. Hatta muhalifleri dahi bunlara zarar veremeyecek. Yani ümmetin içinde ne kadar şirk koşan da olsa, bidat yapan da olsa, hurafe yapan da olsa, mutlaka bir taife olacak onlar kitabı, sünneti yaşayacaklar, tevhid üzere olacaklar ve onlara hiç kimse zarar veremeyecek. Yani hiç kimse derken kendi Müslümanlar içinden dahi kimse onlara zarar veremeyeceğini bildiriyor. Hatta ye'tiye emrullah ta ki kıyamet gelene kadar ve hum kezalik ve onlar o üzere olacaklar. Hiç değişmeyecekler. Ne mutlu ki kitap sünnetle ehli sünnetin itikadına sahip olup şirksiz tevhidle Doğru amel edenlere. Bunu anladıktan sonra konumuza şimdi geliyoruz. Bu hep neydi? Mukaddimeydi. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Asıl konumuza geliyoruz. İnsanlar neden şirk koşar? Bir Alman, bir Hans, bir George, bir Hasan he? neden şirk koşar? Bunun sebepleri var. Bu sebepleri tahallü edeceğiz. Niye? Çünkü şirk bir kalp hastasıdır. Kalple ilgilidir şirk. İnançla ilgili olduğundan dolayı her hastalığın bir sebebi vardır. Ve şirkin de sebebini bilmemiz lazım ki onu tedavi edelim. Biz kimse asıp kesmek istemiyoruz. Herkese hayırı istiyoruz. Nedir hayır? Yani hakkı bulmasını, mutlu bir hayat yaşamasını hem bu dünyada hem ahirette mutlulardan olmasını istiyoruz. <gülüyor> cennet ehli kazançlı olanlardır. Kazanan olanlar cennet ehlidir buyuruyor. O yüzden Bu sebepleri bileceğiz ki insanlara nasıl yaklaşacağımızı bilelim. Yoksa o hastalıkla olana biz yanlış reçete uygularsak kalkıp ona ben oruç tutmanın güzelliklerini anlatırsam onu daha çok sapıttırırım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ne yapmam lazım? Neyi anlatacağım hastaya? Neyi uygulayacağım reçete? iyi bilmem lazım. Onu bilmem için önce sebeplerini bilmem lazım. Ee, ve bunu anladıktan sonra Ee, birinci sebebe geliyoruz. İlk birinci sebeplerin en büyüklerinden bir tanesi şirke insanların düşmesinin sebebi bir insanı severken aşırıya gitmesi ve beğenmesinde aşırı gitmesi. Ve bu en büyük musibetlerdendir. O kadar onu övüyor övüyor ki artık onu hatasız yapıyor kişi. Arkadaşını, dostunu, hocasını komşusunu, hanımını, işini, mesleğini ne yapıyor? Öve öve artık onu hatasız görüyor. Yüceltiyor, yücelte yücelte. Sanki 11 melek olmuş, meleğin üstünde bir varlık olmuş gibi onu yüceltiyor ve en büyük sebep de budur. Yani sevgide aşırı gitmek. Ve ilk Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, ilk şirkete düşen kavim Nuh Aleyhisselam'ın kavmidir. Bunların helak oluş sebebi şirk koştuklarından dolayı. Şirkleri neydi? Sevgide aşırı gitmişlerdi. Bugün Sofilerin sevgide aşırıya gittiği gibi Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a sevgide aşırıya gittikleri gibi ne yapıyor? Ee, e, bunda aşırı gidiyor. Tabi sevgi iki türlüdür. Tabii ki baba çocuğunu sevecek ve çocuk da babasını beğeniyor. Bir çocuk babasını beğenmesi normaldir. Bir insan peygambere hayran olması normaldir. Sevmesi, beğenmesi onu, onu övmesi normaldir. Ancak bu sevgi, bu normali kontrol altında tutması lazım. Allah Azze ve Celle emrediyor peygamberi sevin diye. Ama o sevgini de kontrol altına almayı da aynı anda emrediyor. O yüzden hem seveceğiz, sevgimiz olacak, babamıza karşı, hanıma karşı, işimize karşı. Ancak bu sevgiyi de kontrol altına alacağız. Aynı zamanda. Bazı ben az dinledim. Kadına işte dediğim kalbinde hiçbir senden başkası yok gibi demesi nedir? O kişi artık sevgisinin kontrolünden çıkmış. Şu anda ne yapıyor? Raydan çıkmış, devrilmek üzere. Şirk üzerine girmiş. O yüzden ne yapacak? Sevgide aşırıya gitmeyecek. Sevgide aşırı gidenler helak olmuştur. O yüzden bunu anladığımız zaman alimleri sevmek güzeldir. Niye alimleri severiz? Çünkü peygamber diyor El alimleri sevmek yanlış bir şey değil ki aşırılık değildir. Niye? Çünkü peygamberimiz diyor peygamberlerin varisleri kimlerdir? Alimlerdir. O peygamberi sevemedik, göremedik bari alimini seveli. Çünkü onun emanetçisi onlardırdır peygamberimiz. Mirasçısı onlardır. Ama bu sevgide aşırıya gitmeyeceksin. Bu sevgide aşırıya gidilmeyecek. O yüzden ilk helak olanlar nedir? Nuh kavmini olmuştur ve oluş sebebi de sevgide aşırı gitmiştir. Bugün öyle tarikat kitapları var ki Türkçemizde yazılmış, bizzat kendim okudum. Şeyhine niçin bile demeyeceksin, lima diyemezsin. Niçin dedin mi helak olursun. Subhan, bu nedir? Sevgide aşırı gitmektir, şirke düşmektir. İkincisi cehalettir. İnsanların şirke düşmesinin en büyük sebeplerinden birisi de el cehlu fid din. Dinde cahil olmalarıdır. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor bize şeytan sizin düşmanınızdır. Size Allah hakkında bilmediğinizi konuşturur. ve تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا Allah hakkında bilmediğiniz şeyi size konuşturur. O yüzden bundan kendimizi düzen vermemiz lazım. Din hakkında ne konuşuyorsan bilgisizce bilmem lazım ki şeytana kulluk ediyorum. Şeytana çalışıyorum. Kim din hakkında bir şey konuşuyorsa ve o konuda yüzde bilgisi yoksa o an şeytanın maslahatı için çalışıyor. Çünkü Allah diyor ki şeytan size emreder. Sen de şeytan emrini yerine getiriyorsun. Eğer bilgisizce bir meselede konuşuyorsan ben de fetva veririm. Ben de fetvacıyım. Ben de böyle yaparım diyorsa ne yapıyor? Şeytanın emrine çalışıyor haberi yok. O yüzden bu kibiri, bu e, hastalığı bırakmamız lazım. ha Ama bu da önemli. Neden insanlar cahil oldu? Bu da kendine göre bir araştırmadır. Dinde cahil neden oldu? Bir, alimlerimiz susmuş. Alimlerimiz hakkı bilen alimler korkuyor. Makamından, görevinden alınacak diye korkuyor. İkincisi, Çünkü insanlar artık alimleri tenezzül etmiyor. Soru sormuyorlar. Ki kafasına göre yapıyor. Adam cahil. Ya burada hoca var gideyim hocaya sorayım diye umursamıyor. Bunu alimler aileten araştırma yapmışlar. Neden insanlar cahil? Birincisi alimler susuyor. İkincisi insanlar tenezzül etmiyor alime sormayı. Halbuki Allah emrediyor. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz zaman ilim ehline sorunuz yok. Bu farzdır. Farzdır bir meseleyi yapmadan önce. Yaptıktan sonra değil. Yapmadan önce sormanız farzdır diyor. İnsanlar tenezzül etmiyor. Ya adam burada der ya. Gidin alın ondan yok bize ne. O bizim gibi düşünmüyor. Subhanallah. O başka cemaatte. Euzubillah. Ne cemaatinden olursa olsun mutlaka gidin adama soru ispat ister. Bu konuda şeriat ne diyor? Ama kalkıp rastgele yapma ya bu bizim bu milli görüşçü İşte bu falanca cemaat deme. Eğer ilim ehliyse git sor ona kardeşim. Ama delili iste. Körü körüne uymayacaksın. Ama sormadan bir işi yapma. Bilmeden bir işi yapıp da sonra pişman olma. Çünkü bazı ameller var. Pişman olsan bile fayda vermez. Kefareti olmaz. Adam hanımını boşa bir de hanım ona geri dönemez. Pişman olsa bile. Yazık olur. O yüzden yapmadan önce git sor kardeşim. Seni engelleyen nedir? Bu kibir nedir? Kibir nedir kardeşim? Sen doktor sana ilaç verdiğime rastgele kullanıyor mu? Soruyorsun. 10 defa soruyorsun. Dini de sormak mecburiyetindeyiz. Ve yine e, sebep cehaletin artması ve yayılması. Çünkü bidat ehli belli makamlara geçmiş ve o makamlarda kendi akidelerini, kendi mezheplerini yayıyorlar. Üçüncü grup, üçüncü sebep dünyayı beğenmek. Yani hevasına uymak. Şirk koşanlara baktığımız zaman çoğu hevasına uymuştur. Meryem suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ve onların ardından öyle bir nesil geldi. Ne yaptı bu nesil? Namazı terk etti. Başka ne yaptı? Namazı zayi ettiler. Başka ve şehvetlerine uydular. Ve şirke düştüler. Şer, şir, şehvetlerine uyaraktan insan şirke düşeceğini öğreniyoruz. O yüzden değerli kardeşim Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Kullema ca'ahum rasulun bima la tehvi enfusuhum fariqan kazzabu ve fariqan Allah azze ve celle diyor ki ne zaman onlara bir elçi gelse Ne yaptılar? Nefeslerine hoş gelmeyen şeyleri söylediklerinden dolayı bir kısmını inkar ettiler peygamberlerin, bir kısım peygamberi de öldürdüler. Niçin öldürdüler? Çünkü söyledikleri, anlattığı şey o insanların nefsine hoş gelmedi. Nefis nedir? İnsanın en büyük düşmanıdır. İnsanın iki tane büyük düşmanı vardır. Biri şeytandır. Diğeri de kendi nefsidir. Nefis de ne demektir? Yani içindeki emirler sana emrediyor. Kötülüğü emreden şey insanın nefsidir. O kötülüğü emreden şey ne yapıyor? İnsanı helaka ve şirke götürüyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Üç tane helak edici şey vardır. Birincisi diyor, Havva muttebi, şehvetine uyan kişi. İkincisi, Ve şuhhan muta, cimriye itaat eden. Yani kendi cimriliğine, düşmanlığına, itaat edene diyor helak olacak. Ve de diyor kendi nefsini beğenen, kendi nefsini beğenen helak olmuştur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve üç şeyde diyor kişiye fayda verecek, munciyattandır, kurtuluştandır. Nedir o? Bir, bunun Albani sahidir bu hadise. Bir, haşyetullah, Allah korkusu. Ne zaman? Hem gizliyken, tekken, hem açıktayken. Her zaman. İkincisi, şahitler. Adaletli olmak. Ne zaman adaletli olacağın? İyi haldeyken, öfkeli haldeyken. Kim bu üç vasıfı bulunursa buyuruyor aleyhissalatü vesselam, kurtuluşta olacak. Birincisi neydi? Allah da her zaman takvalı olacak. Tek olurken de, açıkta da olsa hep takvalı. İkincisi ne? Hep adaletli olacak. Ne zaman? İyi halde de, kötü halde de, yani öfkeli halde de, ne olacak sinirliyken bile, Adaletten ayrılmayacak. Bunu yapabiliyorsa işte munciyattandır ve her zaman niyeti Allah için olacak. Fakir de olsa, zengin de olsa niyetini bozmayacak. Eğer bunu da başarabiliyorsa o kişi mutlaka kurtuluştadır. Dördüncü sebep kibir. Dördüncü sebep insanların helak oluşunda şirke düşmelerinin sebebi nedir? Kibirdir. Firavun'a baktığımız zaman, Fir'an Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ya kavmi ayette buyuruyor. Hangi süre? E, Ez-Zuhruf 51'de anlatıyor. Ya kavmi aleyse li mulke Mısır Ey kavmim Mısır benim değil mi diyor. Bakın nehirler ayağımın altında yürüyor. Ben buna mı uyuyacağım? Musa'yı mı dinleyeceğim diyor. Kibir bu. E, Ebu Cehil aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Gel İslam Müslüman ol. Diyor kala kala Allah seni mi peygamber etti ben varken. Ne yapıyor? Kibiri ona müsaade etmiyor tevhidi kabul etmesine ve şirke düşüyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam ki La yetkulul cenne men kâne fî kalbihim mithkâle zarra minel kibir. <gülüyor> kimse cennete girmeyecek şayet kalbinde zerre kadar, zerre kadar kibir varsa. Muslim hadisi bu da. O yüzden değerli kardeşim bundan vazgeçmemiz lazım. Ondan sonra 5 sebep kısa kısa geçim vakit yetmiyor çünkü kaç oldu dakika saat kaç Tamam 13 dakika kaldı 5 sebep neydi Yok o dördüncü sebepti 5 sebep körrü körüüne taklit körü köürüne taklit ve örf adeti Üstün tutmak Kör, taklit ne demektir biliyor musunuz? Bir insanı taklit etmek. Fıkıh kitaplarında taklidin manası, tarifi yani delilsizce uymak birisine, delil olmadan birisine uyuyorsun. Bu taklittir Eğer bir insan diyorsa ki ben falanı taklit ediyorum, onun demek istediği ben onun delillerini bilmeden, onun neden böyle yaptığını bilmeden ona uyuyorum, ona benzemeye çalışıyorum. Ve bu da haramdır. Taklit etmek haramdır. Taklit edilecek tek kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hanife diyor sakın beni taklit etme. Beni taklit etme. Kur'an sünneti al. İmam Şafi, İmam Ahmet'e diyor. Beni taklit etme. Eus'u taklit etme falanı taklit etme. Bizim aldığımız yerden sen de al diyor. Taklit haramdır. Taklit sadece Peygamber'e yapılır. En güzel örnekler aleyhissalatü vesselamdadır. Ve bu insanlar, şirke düşen insanlar körü körüne taklit ettiklerinden dolayı nereye düşüyorlar? Şirkin içine düşüyorlar. O yüzden kültürüm diyor, benim işte babalarımızdan aldığımız, o cübbesizin dediği gibi ne diyor? Diyor ki ben diyor, kasette o Vahhabi devsidisinde diyor ki ben diyor, ee, diyor Osmanlı'da babalarımızdan biz böyle öğrendik. Babalarımız bize böyle öğretti, biz bundan değişmeyiz. Aynı Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf Suresi 23'te dedikleri gibi inna vecedna abana biz biz böyle babalarımızı bu din üzere bulduk yani ümme burada din üzere demek istiyor. Din üzerine bulduk ve inna ala ve biz onların yolundan başka bir yola gitmeyiz. Şirkimizde devam ederiz demek istiyorlar. Amma tabii mu bundan daha açık ayet olabilir mi beyler? Bundan daha açık delil olabilir mi? körü körüne taklit etmenin, birisinin peşinde gitmenin ne kadar haram olduğunu anladıktan sonra nasıl hala böyle gidilebilir? Ondan sonra 6. sebep şeytanın tuzak kurması. Kanennas ummeten vahide. Allahu Zevala diyor insanlar tek millettir. O ne oldu ondan sonra febeasallahu nebiyina mubeshirin ve munzirin. Sonra Allah ardından melekler gönderdi, elçiler gönderdi ve o elçiler ne yaptı? Haber getirdiler, güzel haber getirdiler ve insanları uyardılar cehennem azabından. Müjde getirdiler. Niçin getirdiler? Çünkü şeytan insanları bozduğundan dolayı elçiler geldi. Allah Azze ve Cid, önce diyor insanlar tek milletti diyor. Sonra Allah ardından elçiler gönderdi ve onları uyardı ve onlara müjde getirdi. Niçin Allah elçi gönderdi? Çünkü şeytanın tuzağına insan düştüğü ve şirke düştüğünden dolayı gönderdi. Ve Allah azze ve celle açık bize Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, şeytan bizim dostumuz, düşmanımız olduğunu ve onu da kendimize düşman almamızı emrediyor. Mecburuz, farzdır üzerimize. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. O yüzden biliyorsunuz şeytanın kişiyi çağıracağı en büyük daveti nedir? Kişiyi şirke çağırır. Ama adım adım çağırır birden çağırmaz Bu için kısa vardır Rahip kıssası Rahiple kadının kıssası vardır Kısaca anlatıyorum Bir rahip varmış Hep ibadetle uğraşırmış İki kardeşi varmış onda bir bacısı var İki kardeş savaşa sefere gidecekler Bacılarını bırakacak kimseleri yok Ne yapalım İşte bu rahip güvenli bir insandır Buna bacımızı teslim edelim Bu sağlamdır bu etmek etmez bacımıza geri döndüğümüzde bacımızı alırız geliyorlar rahiple konuşuyorlar rahip diyor ya ben ibadet ehli bana uğur, böyle iş vermeyin şeytan geliyor ya işte bak seni ibadet yapıyoruz sevapla kazanacaksın al işte bu kızı yanına bakarsın ne olacak bir lokma da ona yedirirsin sevap alacaksın böylece kabul ediyor sonra alır o kızı bir odaya kilitliyor ayrı bir oda veriyor kapısına hep yemeğini koyuyor tabi kardeşleri gittikten sonra kız da o gittikten sonra rahip acılıp yemeğini yiyor şeytan geliyor diyor rahibe hiç ne merhametsiz ne sert kalpli adamsın hiç görmüyorsun kız orada tek başına kalmış gurbette kalmış kardeşleri yok üzgündür hal hatrını sor iki kelime konuş bari mutlu et kızı doğru diyor bu sever mutlu ediyor mutluluk bu sefer yatakta bitiyor anlatabiliyor muyum ve böylece ne oluyor harama düşüyor gülmeyin böyle ciddi mesele bu sonra ne oluyor sonra çocuk dünyaya geliyor olacağı buydu çocuk geliyor bu sefer şeytan geliyor diyor abileri gelecek seni kesecekler bu çocuk nereden diyecekler sen hapı yuttun e ne yap? kızı da çocuğu da öldür öldürdeki gelirse kardeşleri Allah rahmet etsin öldüler de ve böylece işini bitirmiş olursun aynen öyle yapıyor rahip alıp kızı da öldürüyor çocuğu da öldürüp gömüyor ardından kardeşleri geliyor hani bacımız öldü inna lillahi ve enne raciun Öldü deyince bu sefer şeytan o iki kardeşi rüyasına giriyor. Diyor bu rahip sizi aldattı. Ölmedi sizin e, bacınız öldürdü. Onunla zina yaptı ve çocuğu oldu. Çocuğu da onu da öldürdü. Sabahleyin uyanıp şaşırıyorlar ya böyle rüya gördük. Rahibi tutuyorlar. Diyorlar böyle böyle rüya gördük. Yemin ediyor. Vallahi öyle bir şey yok. Yapmayın. Öyle inanmayın. Bu saçmadır. Şeytandandır. İnanmayın. Şeytan bu sefer gene rüyaya giriyor. Bak diyor şurada gömdü. Yerini gösteriyor. Çocukla beraber orada açın, bulacaksınız. Bu sefer açıyorlar, buluyorlar. Hemen rahibi tutuyorlar, da senin kelleni keseceğiz. Sen bize ihanet ettin, yalan söyledin, o kadar yemin ettin. He, alıp ureder. O sırada şeytan geliyor. Diyor ki, ey rahim, bütün bunları başına ören bendim. Gene seni bu sıkıntıdan kurtaracak olan da benim, diyor. Bana iman et, seni kurtaracağım bu kılıçtan. Diyor, tamam iman etti. Kafanı sallıyor. Şeytan bari Vurun kellesini. Tamam bitti bu. Benimle postaladım bunu cehenneme. Ebedi olarak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şeytan amacı insanı tuzağa düşürmek. Bizim konumuz ne? Şirki düşmenin sebepleri. En büyük sebeplerden bir tanesi de şeytanın tuzağına düşmeleri. Şeytan onlara o amelleri hoş gösteriyor. bağlı perdeler kurduruyor. Tabutlar koydurtturuyor. İşte müzikler yapıyor. Çalgı aletleriyle karanlık odalar yaparaktan duygusal sömürüsüne yaptırıyorlar. Ve bu duygusal sömürüsüyle şirke daha çok yaklaşıyorlar. Ondan sonra birisi bir başlıyor ya Seyda bağırıyor öbürü öyle bağırıyor. Bu sefer şirkler ardı ardı kesilmiyor. Yedincisi neden insanlar şirke düşüyor? Çünkü uydurma ve zayıf rivayetlere itimat ediyorlar. Ve rüyalara e, itimat ediyorlar. Adam rüyasını ayet zannediyor, hadis zannediyor. Ve bu da çok tehlikelidir. Bu da zındıkların en büyük tuzağıdır. İslam düşmanları, zındıkların, kafirlerin Müslümanları vurdukları en büyük taktik uydurma hadislerle, yalan hadislerle, rüyalarla, masallarla insanları şirke götürmektir. Ve bu konuda e, bu konuda bir sürü uydurma hadis vardır. Diyorlar ki izete hayyertumul umur fealeykum bi ashabil kubur. Eğer siz bir konuda ihtilafa düşerseniz yani çelişkiye düşseniz, buraya bunu mu yapayım bu işi yapayım diye çelişkiye düşseniz Goya peygamberimiz demiş o zaman gidin kabir ehline sorun gidin kabire danışın halbuki biz biliyoruz ki aleyhissalatü vesselam vefatından sonra sahabe hiçbir meselesini gidip peygamberin kabrinde sormamış, çözmemişler Ebubekir halife seçilecek onun halife meselesini çözmemişler kabirin başında kendi aralarında çözmüşler Kur'an ve sünnete göre çözmüşler. Aynısı ondan sonra gelen bütün problemleri de hiçbirisini kabirle gidip çözmemişler. Bunlar hepsi yalan, senedi olmayan peygambere iftiran edilen hadislerdir. İkincisi, hadis-i şerifte buyuruyorlar uydurma hadislerden birisi. Şayet insan iyi niyetle taşa inanırsa o taş ona medet olur. Ona fayda verir. Anlatabiliyor muyum? Yani onu ilah edinirse, ona iyi niyet gösterirse o taş ona fayda verir gibi söylüyorlar. Bir sürü ne yapıyorlar? Ee, şey veriyorlar. Ee, uydurma hadisler veriyorlar. Bunu da anladık. 8 sebep. İnsanlar neden şirke düşüyor? İnhirâf ale men hecid tekfirü selim. Ne demek bu? Yani sıhhatlı düşünmeyi yapamıyorlar. Ve ölçerken yanlış ölçüyor. Sahi düşünemiyor. Ölçü yaparken yani benzetme yaparken ölçeğini yapıyorlar yanlış ölçüyor. Mesela ne yapıyor? Allah'la valiyi bir ölçüyor. Bu nedir? Sıhatlı düşünce değildir. Ölçüsü yanlıştır. O yüzden şirkete düşüyor. İşte diyor, valinin yanına girmen için kapıcı lazım, kapıcıyı tanıman lazım. Kapıcıya gitmen lazım, kapıcı randevu organize edecek. Böylece Allah'la mukayese ediyorlar. Yani mukayeseleri ungüzün diyoruz. Sıhatlı değil. Düşüncesi sıhata ters. O yüzden yanlış. Ee, kıyasla ne yapıyorlar? Şirke düşüyorlar. Allah Azze ve Celle'yi nükleer santrala benzetiyorlar. Diyorlar Allah aynı haşa nükleer santraldır. Sen oraya direkt elektriği bağlayabilir misin? Çarpar seni ceyran. Ne yapacağım? Trafoya gideceğim Ne yapacağım? Oradaki volt, voltu düşürteceksin. Aynen böyledir cübbesiz. Diyor ki Allah diyor nükleer santral gibidir. Çarpılırsın yanarsın. Euzubillah bu nedir bu adam hasta. Niye hasta? Çünkü sıhatlı düşünemiyor ölçüyü verirken yanlış ölçülerle ölçüyor. Sen kalkıp suyu e, e, kalkıp litreyle değil de vatla ölçersen alacağın sonuç doğru olmaz. Amperle ölçersen suyu alacağın e, netice doğru olmaz. O yüzden her şeyin bir ölçüsü var. Sen kalkıp kilogram yerine başka bir ölçüyle bir şey tartarsan alacağın netice yanlış olur. O yüzden doğru ölçmemiz lazım. O yüzden Allahu Azze ve Celle böyle ölçü yapanları Allah'ı valiye benzeterler. Onunla kıyas ederler. Trafo sistemiyle nükleer santralle benzetenlere Allah Kur'an'da cevap veriyor. Böyle ölçü kıyas yapanlara Allahu Azze ve Celle Yunus suresi 66. ayette cevap veriyor. Diyor ki in yetebun illa zanna. Bu sizin söyledikleriniz hepsi sizin tahminlerinizdir, uydurmalarınızdır. وَاِنْهُمْ اِلَّا يَحْرُسُونَ Ve onlar muhakkak ki sadece tahminlerle konuşuyorlar. Tahminlerine uyuyorlar. Yalan söylüyorlar demek istiyor. Allah Azze ve Celle'nin ne valiler ne mukayesesi var. Trafal olan nukleer santrolar ne alakası var ya? Böyle mahlukatıyla ölçüyü nasıl veriyorsun? Aklın yok mu senin? aklı nerede senin? Anlatabiliyorum? O yüzden... Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunu anlatmamız lazım. O yüzden Allah ze ve Celle diyor ki gene devam ediyor. Bunlara cevap veriyor. Böyle kıyas ölçülü getiren insanlara Allah cevabı veriyor. En'am suresi 116. Ne diyor? Ve intuti eksere men fil ardi yudillûke an sebilillah diyor ki eğer sen öyle kıyas verenlere ölçü verenlere örnek verenlere uysan muhakkak Allah'ın yolunda sakıtacaksın. La ilahe illallah Anladınız mı? Diyor ki böyle kıyas veren insanlara Gelip Allah'ı mahlukla benzetene Trafoyla benzetenlere Uyarsan diyor Mutlaka Allah'ın yolundan sapıtacaksın Bunu kime diyor? Enam 116 Kime söylüyor? Allah Resulü söylüyor? Allah Azze ve Celle Çünkü niye müşrikler durmadan örnekler getiriyorlar Allah böyle olsaydı bu da böyle olması gerekmiyor mudur? Hep kıyaslar yapıyorlar sıhatlıca düşünemiyorlar. Ya Allah her şeyin yaratıcısıdır. Leyse ke mislihi şey. Allah hiçbir şeye benzemez. Nasıl Allah ölçersin? Ne akla Allah'ı bir mahlukla ölçersin? Kim bu yetkiyi sana verdi? Hangi özürle ölçersin? Ne bilsin bu bir kıyas. Bu şeytanın vermiş olduğu bir kıyastır. Allah'ın emrini Ademle ölçtü. Ve küfre düştü, lanet oldu. O yüzden Allahu Teala buyuruyor ki: "Çok kulların Kullarıma, eğer çoğu insanlar o uysaydın, kullarımdan, kafir olanlara uysaydın, muhakkak sen de ne olacaktın? Allah'ın yolundan çıkmış olacaktın. Şirke düşmüş olacaktın. O yüzden böyle kıyaslardan vazgeçmemiz lazım. Vazgeçmemiz lazım ki anlaşılsın. Dokuzuncu, dokuzuncu sebep. Dokuzuncu sebep. Bunları ezberleyin beyler. Bunlarla konuşacaksınız. Adama ayet hadis konuşmana gerek yok. Sebebimiz de kardeş Ölçün yanlış diyeceksin. Bitti. Sen kibirlisin kardeşim. Sen önce bir kibrini değiştin. Adam konuşmasından anlayacaksın. Ha sen rüya anlatıyorsun. Bizim dinimiz rüya üzerine kurulmamıştır. Ha sen uydurma hadisi anlatıyorsun. Bizim kardeşine hep Ya anlamıyor ki bu adam ayet. Adam önce bir hastalığının yüzüne söyleyeceksin. Sen kibirlisin diyeceksin. Sen sen cahilsin diyeceksin ona. anlayacak Ha ben cahilim diye Niye cehaletini gidermek için alimlere gitmiyorsun? belli sünnetin sözünü almıyorsa anlayacak ha doğru bak adam o düşünecek. O insan senin söylediğin kelimeler eğer Allah için söylüyor, ama onu aşağılamak için dersen haramdır bu. Sen bunu Allah için ona söylüyorsun. O ona mutlaka tesir edecek Eğer Allah için bir kelime konuşuyorsan anlatabilir onu sövmüyorsun. Ona nasihat ediyorsun. O mutlaka onda tesir edecek ve düşünecek. Ya doğru bak böyle diyor. Demek ki bir şeyler var mı diye. Belki o söz onun Kur'an sünnete dönmesine sebep olacak. Dokuzuncu sebep, insanlar neden şirke düşür Çünkü eski dinlerinden İslamiyet'e ne yapıyorlar? Hurafelerini beraber getiriyorlar, eski inançlarını İslam dini, temiz İslam dinine getiriyorlar ve bunu da zaten bütün fırkalarda görüyoruz. Bütün fırkalar, ister Sofi olsun, ister Nurcusu olsun, hangi fırka olursa olsun mutlaka Diğer dinlerden beraberinde İslam'da olmayan hurafeleri, hatta şirkleri getirmişlerdir. Diğer dinlerde mutlaka getirmişler Binlerce örnek var. Bugün baktığımız zaman sofilere, tamamen Hinduizm, Budizm inancına benzer aynı inanç kuralları getirmişler. Şirkler getirmişler. Bunu bütün fırkalarda bulabiliyorsunuz. Adamların caminin süsleme şekli dahi bile Kiliseden alınmış, Hristiyan dininden başka dinlerden kopya edilmekten alınmış e, imamlarına yaptıkları saygı, he, şeyhine yaptıkları saygı, papaza yapılan saygı gibi yapmışlar. Diyorlar, papaz nedir? Allah'ın yeryüzündeki neyidir? E, temsilcisidir, haşa. Aynısını şeyhe söyleniyor. Yeryüzündeki onun neyidir diyorlar. Temsilcisi diyor adam. Allah'adır diyor, ancak onunla ulaşıyor. E, papaz da kilisinde onun aynısını diyor. Babaz da aynısını diyor. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey demedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey demedi. Dedi, tersini söyledi. Doğrudan Allah'a kulluk edin dedi. Yeryüzündeki mahlukata kulluk etmeyin dedi. لَا mahluk الْمَحْلُوق ف۪ي <fî> مَعْسِيَتِ الْخَالِقِ Mahlukata itaat yoktur. Rabbe karşı günaha çağırıldığı zaman. Bu kadar basit. Bunu anladıktan sonra son noktalara geliyorum. Bitiriyoruz sebepleri. Zararlarına geliyoruz. Şirkin zararları şirkin zararları bir cennete girmesi haramdır yani cehennemde ebedi kalması vaciptir haramın karşılığı vaciptir yani bir kişiye cennet haramsa o kişinin cehennemde kalması ne oluyor vacip oluyor farz oluyor 2 fıtrat nurunu söndürüyor. Allah Azze ve Celle Tin Suresi'ne ne buyuruyor? لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ الْتَقْو۪يمِ Biz insanı en güzel şekilde yarattık, oluşturduk. Ama o şirkini, şirke bulaştığından dolayı ne yaptı? ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ Ve öylelikle kendisini ne yaptı? O nurunu söndürdüğünden, o fıtratını bozduğundan dolayı aşağıların en altına indirmiş oldu. O yüzden değerli kardeşim, Bilmemiz lazım ki şirkin zararlarından birisi izzeti düşürür. Şirk yapan izzetsizdir. İz, i̇zzetsiz ne demektir? Yani mahlukatın kölesidir. İnsanın kölesi. Bundan daha iz, kötü bir şey olamaz. İnsan şereflidir. Kimseye kulluk yapmaz Allah'tan başka. Ama şirk yapanlar kula kulluk yapar. Bu da nedir? Onun izzetli olmadığını gösterir. O yüzden şirk yapanlar köleliğe çağırıyorlar. İslam ise köleliği kaldırıyor. Bütün insanı şerefli kılıyor. Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Niçin? Çünkü müminler ve Resulü Allah'a kulluk yapıyor. O yüzden izzetlidirler. İzzet sahibi Allah'tır. Ve O'na kulluk edenler izzetlidir. Ama bir insan Allah'ın dışında başkasına kulluk ediyorsa o zelildir. Niye? Niye? Çünkü ya hayvana kulluk ediyor ya. Taşa kulluk eden insan izzetli olabilir mi? Haça kulluk eden insan, şeyhe kulluk eden insan, çaputa kulluk eden insan izzetli olabilir mi ya? O yüzden İslam insanlara izzet getirmiş. Sahabe İslam'ın tadını aldıktan sonra onu bırakmamışlar. Niye? Çünkü şirk hayatının ne kadar çirkin olduğunu, izzetsiz bir hayat, zelil bir hayat olduğunu biliyorlardı. Ama bugün bazı Müslümanlar İzzeti bırakıp zelil hayatı istiyorlar. Bunu anlamamız lazım. Şirkin zararlarını anlatırken sadece ahiretteki zararlarını biz değil, dünyada sen kölesin ya. Sen köle mi olmak istiyorsun, adam mı olmak istiyorsun, izzetli birisi mi olmak istiyorsun? İzzetli olmak istiyorsan kimse boynunu eğme Allah'tan başka. Kim boynunu Allah'tan başkasına eğiyorsa o zelildir. Bunu anlamamız lazım. Dört, dört. 4. Zararları insanlığın birliğini bozuyor şirk. Şirk yapanlar en büyük teröristtir. Dünyada en büyük zararı insanlığa veren müşriklerdir. Niye? Çünkü birliği bozuyor. Herkes Allah'a kulluk yaparken siyahı, beyazı, Arabı, Türk'ü bunlar geliyorlar Allah'tan başkasına kulluğa çağırdığından dolayı birliği bozdular. Huzuru bozdular. Dünyada en büyük huzuru bozanlar Müşriklerdir. Allah'ın dışında başkasına kulluk edenlerdir. Şirkin en büyük zararlarından birisi neymiş? İnsanlığın birliğini bozuyor. Bugün Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler amacı nedir? Yeryüzünde barışı sağlamak değil mi? Barışın olabilmesi için İslam olması lazım. İzzet olması lazım. Sen köleliğe çağırıyorsun ya. Sen ne hakla barışı barışa çağırıyorum diyorsun. Sen barışa çağırmıyorsun ki sen insanları bölüyorsun. İnsanları insana kul olmasını emrediyorsun. Bu birliği bozuyor. İnsanların birliğini bozuyor. Seviyesini düşürüyorsun. O yüzden bu bir zararlıdır. 5 zararlarından birisi şirkinde hurafeler yayılıyor. İnsanlar gereksiz yere korkak oluyor ya. İnsanlar hurafelerden, şirkten dolayı korkak insan oluyor. Diyor Cuma bu gece çıkamam dışarı. ama şeyhim görüyor korkak yapıyor adamı. Adamı korkak yapıyor. Hurafeler yapıyor. Ne diyor? Konya'da dört tane kabir var diyor. O kabirler dolayında diyor şehir bizi koruyor diyor. Eûzübillah. İnsanları korkak yapıyor. Ne alakası var ya? Beni kabir mi koruyor? Diyor ki işte bu evliyalar bu şehri koruyor. Bu ülkeyi falan zat koruyor. İnsanları korkak yapıyor. Şirk yapan korkaktır. Allah'a kulluk etmeyen korkaktır. Şirkin zararları neymiş? İnsanı korkak yapar. Niye? Çünkü taşa umudunu bağlattırır ona. Kabire umudunu bağlattırır. Harekete geçemez. Müvahhit harekete geçer. Dünya karşısında dursa korkmaz. Ama müşrik korkar. İbn-i Teybi'ye olan dediği gibi Allah'tan korkan mahluktan korkmaz. Mahluka kulluk eden herkesten korkar. Fark buradadır. O yüzden insanları korkak yetiştiriyorsunuz. Niye korkak yetiştiriyorsunuz? Çünkü köleniz olmasını istiyorsunuz. Ama İslam insanları korkak yetiştirmiyor. Hür iradesiyle, özgürce yaşamasına zemin hazırlıyor İslam. Tevhidle. Her müvahit özgür insandır. Hür insandır. Bunu anlamamız lazım. Bunlar öyle huraf yapıyorlar. Şehiri dört Kabir koruyor. Bak ya. Şu korkaklığa bak. Yani bu kabir yıkılsa yani şehir gidecek mi? Şirke bak. Anladınız mı? Ne, i̇nsanları ne biçim hale getirmişler? Altı. Şirkin zararlarını konuşuyoruz. böyle belki hayatınızda ilk defa duyacağınız zararları söylüyoruz. Altıncı zarar. insanı bağımlı yapar şirk. Bağımsızlıktan bağımlıya olursun başkalarına mühtaç olursun bir hacetin olduğunda falan anca benim hacetimi giderebilir diye ona mühtaç yapar seni zelil yapar mühtaç kılar şirk müvahhid ise tevhid ise insanı şerefli kılar kimse mühtaç değilsin Allah bana yeter rızkı veren Allah'dır ama şirk koşan bak atarım seni işten ha aman atma patronum elini ayağını öpeyim niye çünkü iman yok tevhid yok o yüzden insan ne oluyor Bağımlı oluyor. Hür düşünemiyor. Onun istemiş olduğu kadar düşünebiliyor. Onun izni kadar düşünebiliyor. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'da bunu Yunus Suresi'nde diyor bağımlı olanları. Bağımlı olanları, başkalarına mühtaç olup bağımlı olanları Yunus Suresi 18. ayette buyuruyor. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Subhanallahü. Onlar diyor öylelerine tapıyorlar ki ne onlara fayda verir ne de zarar verir. Öyle kendilerini bağımlı yapmışlar ki Allah'ın dışında başkasına o bağımlılık onlara ne fayda veriyor ne zarar verir. Ver istifanı. İstifanı şirke ver. De ki istifa ediyorum şirkte ve tevhide giriyorum. Bağımsız olduğunu ispatla bakalım. Ama bunu ancak Allah nasip ederse olur. Eğer yoksa bu, Allah'ın nasibi sen gene o istifanı veremez O yüzden değerli kardeşim, 8 hadi bunu da yazalım, sonuncu 7'yi de yazalım. Ee, nedir? Ameller boşa gider. Amellerin boşa gideceği, hem dünyada hem ahiretteki amellerin boşa gideceğini bize Kur'an ve sünnet bildiriyor. Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahibihi ecmain. Hakkınızı helal edin. Saat kaç? 12. Biz bu dersin sırf zararlarına kadar yani zararları anlatmadan normalde 1 saat 45 dakikada sürüyordu. Ama elhamdülillah hakkınız böyle kısa oldu ama detaylı istiyorsanız sil, çünkü deliller çok önemli. O sebeplerde çok örnekler verdik. O örnekleri de dinleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ne diyor bu? Anlamadım ahi. <gülüyor> <gülüyor> Sen peygamberi neden dedin Ailesi, ana babası ondan önce hangi din üzereydi? İşin Şimdi bize gelen haberde peygamber aleyhissalatü vesselamın annesi babası zaten onun peygamber olmadan e, önce öldüğünü babasının daha e, annesinin karnındayken vefat ettiğini ve e, annesini de peygamberin 6 yaşında öldüğünü e, biliyoruz. Ve böylelikle İslam'ı tanıyamadı. Ve bulunmuş oldukları din Mekke müşriklerin bulunmuş olduğu din üzereydi. Yani putçu bir akideleri vardı, inançları vardı. Ve Allah Azze ve Celle onların cehennemde olduğunu Peygamberine Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Ve Aleyhisselatü Vesselam'a bunu ümmetine açıkladı. Ve ümmeti de bunu kitaplarda alimleri yazdılar ve bildirdiler. Ama bazı insanlar Birilerini illa cehennemden çıkartıp cennete koymak istiyorlar. Bunda yanlıştır, doğru değildir. İspat gerekir. Biz kimseye ne cennetlik yaparız ne de cehennemlik. Bu Allah'ın işidir. Ama Allah'ın haber verdiğine de iman ederiz. Allah Azze ve Celle peygamberine Cibril vasıtasıyla haber veriyor. Diyor ki senin annen de baban da ateştedir. Peygamber bunu adama söylüyor. Diyor benim annem babam ateştedir diyor. Anladım. bu Müslimde Sahih rivayettir ve bu dört mezhebin itikadıdır. Ebu Hanife'nin, Malik'in, Şafii, hepsi dört mezhep bunun aynısını der. O yüzden bugün o Türkler bazılar işte mevlitlerde okudukları beyitler falan hepsi sonradan uydurulmuş olan e, olaylardır yani aslı. Onu onu şeyler iki ayrı görüş olduğuna dair iki ayrı görüş yok. Akı Şimdi, şimdi biz diyebilir miyiz? Allah'ın varlığında da iki ayrı görüş var. He? Bir grup diyor Allah haşa yok. Ne yapacağız? Allah Kur'an'da diyor. Yoksa Allah'ın varlığında şüphe mi var? Bitmiştir. Her şey ihtilaf değildir. Bazısı boş sözdür. Geçersizdir. İrab'da mahalli yoktur deriz buna. La mahalle fil i'rab. Allah seni razı Genel sohbet olursa olacak inşallah. İstiyorsan olur. Bir Akşam namazında sorunlarında hocam. He? Bir Onları alalım. konuşuruz. Yüzmede konuşuruz. Hocam şu an programı böyle olmuyor Şaka inşallah. <gülüyor> Köyümle evet, körü körüne kimseyi taklit etmiyor. Taklit yok. Peygamber sakinleri de taklit etmiyorsun. Hayır, biliyorsun. Körü körüne. Peygamber, Peygamber aleyhisselatını körü körüne taklit edebilirsin. Niye? Çünkü sen onun bütün sahih hadisleriyle taklit ediyorsun. Onu demek istiyorum. Sahih hadisle. Şey, Biz sahih konuşuyoruz ama zayıfızı demiyoruz. Hmm. Sahih hadisiyle Peygamberi körü körüne taklit edebilirsin ancak <gülüyor> eğer kendisi demişse şunu yapamazsın. Mesela hanım evlilikte. Kendisi diyor, sırf bana dokuz hanım serbesttir. Fazla hanım ürün. Size dört bin diyor. A, tamam, Sen tamam. diyemezsin, ben körü körüne tanrıyacağım. Hani ben de dokuz hanım bakalım diyor. Yani, yani, yani, yani sadece şey yapılan diyor. Karsıl abi, karsıl abi. kardeş tahta bir soruldu. Annesi ağzı cennem ya. Peki, eğer şimdi ne, ne mümkün şikayeti vardı? Başka bir dilin olması lazım? Hangi o zaman? İsa nasıl? Hayır, buçuk olmaz. Başka bir. Muvahir üzere var. halif dil üzerinde. İsa bizim yitirdiği üzerine Halif. üzerine. Onun değil. Ynci'l, i'briam ay'i bângu'n emanet. O iman, emanet, i'hanesu'n yw'n edrych. Nefes yn y cyfar. Yn yw'r yw'r peygamberdyn wedi yw'r yw'r. Yw'r peygamberdyn yn yw'r yw'r yw'r yw'r yw. Gw'r ne'u ne'u angen o'r Mûslim cyfarfod? Yn yw'r yw'r yw'r yw'r yw'r yw'r yw'r yw'r yw'r yw'r yw'r Peygamber dediyse annem babam ateşte dediyse. Bunun çok bir sürü hikmeti var. Ne demek istiyor yani, e, o. o zaman? Yani muhayet olmadıklarına. Tabii. Tabii. Açık belli. Belli o zaman. Şirk yaptılar tamam. veya dedesi Abdülmutallim Mekke'nin en önde gelenleri. En önde gelenleri evet. ve kurtluğa meşgulan insanlar. Evet. Ama am amcası ölüm yatağında bilen peygambere iman etmiyor. Ebu Talip. Ne diyor? Ebu Cevdan diyor. Babanın dilini bırakacaksın diyor. Yani sen putçusun. <gülüyor> Kutçusun. Anlatabiliyor muyum? Kutçu oğlu kutçusun demek istiyor. Bunun üzerinde kalacağız. Ama İsa Aleyhisselatü'ne O da tereddüt ediyor, vazgeçiyor ve öyle ölüyor. Hocam İsa Aleyhisselatü'ne gelmedi ki Egemet Kim? Egemet Aleyhisselatü'ne sonrasında. geldi. Ben sana değil mi? Şimdi yani, olması lazım. Hani incide olması kitap yetmiyor. <gülüyor> e, o i̇kitaptı çünkü bu şey tahrip ediliyor. Şey o yüzden zaten Muhammed Hazırlığı'na da İsa aleyhissalatü semaya çekilir çekilmez dini tahrip evet. edilir. Ona tapıyorlar, bilmemişsiniz. Yani bir risalete...